Merhaba açık radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün size Educated adlı belgeselden bahsedeceğim. E, educated kelimesinde hem vegan var ya da vejeteryan, e, hem de education kelimesi var. Yani eğitim. Bu iki kelimeyi birleştirmişler ve Educated yapmışlar. E, bu film 6 hafta boyunca ee, vegan diyetini kabul eden, e, aslında e, et ve hayvansal ürünleri seven, tüketen New York'luları takip eden uzun metrajlı e, bir belgesel. Onların belki evrilmesini takip ediyor diyebiliriz. Belgeselin yönetmeni. Ee, acaba bendeki hayvansal ürünlere yönelik bilgi ve vejeteryanlık, veganlık başkalarını nasıl etkiler, başkalarının beslenme ve doğadaki diğer canlılara bakış açısını değiştirir mi gibi sorularla yola çıkıyor ee, ve bu e, projeye katılacak gönüllüler arıyor. E, gönülleri de internet üzerinden tespit ediyor. E, farklı demografiler ve kültürlerden insanları e, bu projeye dahil etmeye çalışıyor. Mesela bunlardan biri domuz pastırması çok seven ve sık sık e, domuz pastırması veya biftek tüketen bekar Brian. Brian'ın annesi Alman ve küçükken de hatırladığı kadarıyla her zaman sofralarında et varmış halen de var. Brian'ın üvey babası Brian'ın bu katıldığı projeye de gayet şüpheci yaklaşıyor. Ne var yani diyor? Etiyorsak doğadaki hayvanlarda birbirini yiyorlar diyor. Diğer bir katılımcı gönüllü. Ee, yemek pişirmeyi tercih eden, yemek pişiren, bekar bir anne olan Ellen. Ellen'ın ailesinde erken yaşta kalp e, rahatsızlıkları görülmüş ve bundan ötürü de vefat eden pek çok kişi var. Kendisi de çok yoğun çalıştığı için... E, Dolabı evde böyle pratik pişirmeye uygun et ve hayvansal ürünlerle dolu. Çokça da hazır tüketilecek ürünler var dolapta. İki küçük çocuğu var 8-10 yaşlarında biri kız biri erkek. Onlara sağlıklı bir anne olmak, küçük yaşta çocukları annesiz bırakmamak ve onların da sağlıklı beslenmesini istiyor. Dolayısıyla bu projeye katılıyor. Üçüncü kişi favorim Tesla. Tesla sebzeyi ve baklagilleri sadece salatada etin yanında tüketen birisi. Tesla üniversite öğrencisi ve ailesiyle yaşıyor. Peru kökenler, Perullar. Evde daha çok baba yemek pişiriyor ve anladığım kadarıyla güzel pişiriyor. Buzdolabıma tıka basa et dolu. Her bir rafında farklı farklı et var ve her yemekte de et var tabi. Ee, tüm aile için birlikte yemek yemek, e, babanın yaptığı yemekleri birlikte yemek tören gibi bir şey. Ayrıca Tesla'nın kuzenleri de et yemeyi çok seviyorlar. Tabii çocuklarına da et yemeyi sevdiriyorlar. Hatta neredeyse sebzeyi görünce e, yüzlerini e, buruşturacak derecede eti çok seviyorlar. E, seçilen e, üç kişinin profili böyle. E, bu üç kişi önce dünyanın e, kaderinin tabaklarından geçtiğinin ve biftekten çok öte sorunlar olduğunun e, farkında değiller. E, bir diyete katılacağız. İşte vegan olmayı veya vejetaryen olmayı deneyeceğiz gözüyle bakıyorlar. E, öncelikle dolaplarının bir envanterini görüyoruz belgeselde. Her birinin dolabında ne var? Evleri ziyaret ediliyor. Dolapları açılıyor. Dolaplardaki ürünler tek tek inceleniyor. Hepsinin dolabında bacon var. Biftek, pirzola ve sosis gibi ürünler var. Tesla'nın dolabında, dolabın her rafında ayrı bir et ürünü var. Hepsi peynir, yoğurt ve dondurmayı da çok seviyor ve sık sık da tüketiyorlar. Tabii şöyle de güzel bir şey yapıyorlar, projeye başlamadan önce doktor kontrolünden geçiyor her biri, ee, Kolesterolleri, kiloları ve kan değerleri ölçülüyor. Joel Furman eski buz pateni yarışçısı ve doktor onu ziyarete gidiyorlar. Kendisi sakatlanınca buz patenini bırakmak zorunda kalıyor tabi. Hemen her sakatlanan sporcu gibi beslenmesine daha da fazla dikkat etmek zorunda kalıyor. Ve hücrelerin daha çabuk tamir olması için bitki bazlı beslenmeyi tercih ediyor. Ona yöneliyor. İşte bu doktor onlara bitkisel bazlı beslenmeli avantajını kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara karşı %26 daha az risk taşıdıklarını anlatıyor. Onlara şimdiye kadar yapılan en kapsamlı beslenme araştırması olan China Study'den bahsediyor. İşte doktorda kan değerlerine, kilolarına, kolesterol değerlerine vesaire bakılıyor. Sonra da ekiple markete gidiyorlar. Hatta bakkal, tesadüfen girilen bir bakkal. Orada bulabilecekleri vegan yiyecekler ve beslenme değerlerine bakılıyor. Yani vegan ürünlerinde burada yaygın bulunabileceğini herhangi bir bakkalda da bulunabileceğini gösteriyorlar. Dondurma, bitki bazlı burger, tofu ihtiyaçları olabilecek her şeye bakıyorlar. Herkes istediklerini hani dolabına buradan alışveriş yapıyor. Akşama da bir şefin pişirdiği vegan yiyecekleri tatmak için bir yere gidiyorlar. Tadım hiç de fena geçmiyor çünkü herkes beklediklerinden daha iyi bir lezzetle karşı karşıya kalıyor. Yemekte hem soğuk hem sıcak menü var. Et gibi davranan ama bitki olan yiyecekler de var, bayağı sebze meyve de var. Şef ve uzmanlar bu besinleri ve besin değerlerini de üç kişiyle paylaşıyorlar. Ekiple ilerleyen günlerde hayvan çiftliklerindeki üretim filmleri paylaşılıyor. Ee, o filmde e, erkek civcivlerin işe yaramaz diye posa öğütücü makinesine diri diri atılması, posa haline getirilmesi, ee, üretim hattında can çekişmeleri, anestezi, narkoz vermeden kuyruklarının iç organlarının çıkarılması, canlı canlı sıcak e, suya atılan bir inek haşlanıp e, derisinin yüzülmesi, hani böyle korkunç e, görüntüleri de görüyorlar, korkunç ama gerçek. E ayrıca bir çiftlikten geçerken e, çok da sınırları ihlal etmeden e, içeri giremeyeceklerini biliyorlar çünkü e, böyle etrafında dolaşıyorlar ve çöpe atılmış çöp muamelesi yapılmış domuz cesetleriyle karşılaşıyorlar. Bununla da kalmıyor. Bekar anne olan Ellen bir çiftliği arayıp filmde gördüğü sahnelerin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Ona yönelik sorular soruyor. Erkek hayvanlara ne yaptıkları, domuzların kuyruklarını nasıl kestikleri, Hani hepsini böyle detaylı detaylı soruyor. Filmde ne gördüyse gördüklerini teyit eden cevaplar alıyor ve tabii küçük bir şok geçiriyor. Evet domuzların kuyruğunu domuzu uyuşturmadan elleriyle koparıyorlar. Evet civcivlerde erkek civcivi ayırıp çöp öğütücü makinesine canlı canlı atıyorlar. Tabii bütün bunları hoparlörden konuştuğu için bunları biz hatta Alan'ın çocukları da duyabiliyor. İşte o zaman bu projeye gönüllü katılan bu üç kişi e, olayın kilo vermek ve sağlıklı beslenmenin ötesinde bir şey olduğunu anlıyorlar. İzledikleri film ve çiftlikte gördükleri manzara çok çarpıcı, çok korkunç geliyor onlara. Zaten e, filmi de gözyaşları içinde izliyorlar. Filmi seyrettikten sonra küçük bir şok geçiriyorlar tabi nasıl olur da diğer canlılara böyle bir muamele yapılabilir nasıl olur da bizler kötü muamele gören bu hayvancıkları yeriz diye hem şaşkınlık geçiriyorlar hem çok üzülüyorlar hem de e, kızıyorlar. E, Kendileri de dönüşü olmayan bir yola girdiklerinin o zaman farkına varıyorlar. Çünkü tüm bunları gördükten sonra bol bol et ve hayvansal ürünler yemenin ikiyüzlülük olacağını e, fark ediyorlar. Ee, Tabi bu durum en fazla Tesla'nın hoşuna gitmiyor. Çünkü evde Perulu baba sürekli et pişiriyor. Tesla ise e, sofrayı ailesiyle paylaşamıyor ve sürekli başka bir şeyler tüketiyor. Tesla e, bunları pes etmek, projeyi yarım bırakmak için değil, karşılaştığı zorluğu aşmak, dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olduğu ve biraz da şok yaşadığı için paylaşıyor ama zorlanıyor. Burada da şunu görüyoruz tabii. Yemek olayı sadece bir şeyler yemekten ibaret de değil. Aynı sofrayı, aynı yemeği paylaşmak, benzeşmek de çok önemli. E, hal böyle olunca e, insan ayrışıyor, paylaşım azalıyor gibi oluyor. E, bir de diğer insanlarla yemeği paylaşmadığınız zaman e, mahalle baskısı da yapılabiliyor. Paylaşmanın ve... Ee, aynılaşmanın çok önemli bir göstergesi yemek bir tören Aynı yemekten yemiyorsanız onlardan değilsiniz demektir ee, Vejeteryen olduğum için e, benim de çok fazla hüsran yaratmışlığım var çevremde. Heyecanla bir şey yemek istiyor insanlar, paylaşmak istiyor. Ama siz paylaşmadığınız zaman e, böyle ortamda bir soğukluk olabiliyor. Bazen Antep ve Antakya gibi yerlere gittiğimde ortam böyle çok buz gibi soğumasın diye yapılan et yemeklerini az da olsa yiyorum. Çünkü üstümde öyle bir baskı oluyor. Neyse bir e, müzik arası verelim sonra devam edelim. Amerikalı indie rock grubu The National'ın 8. stüdyo albümü olan I Am Easy To Find albümünden uh, You Had Your Soul With You adlı parçayı dinleyeceğiz. heart, every word I've said, you have no idea how hard I died when you left. If I yield to my trances, will I get up close again? So Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilia programındayız. Müzik arasında The National'ın I Am Easy To Find albümünden You Had Your Soul With You adlı parçasını dinledik. Educated adlı belgeselden bahsediyordum. E, educated, 6 hafta boyunca vegan diyetini kabul eden, 3 et ve hayvansal ürünleri seven, New York'luları izleyen uzun metrajlı bir belgesel, bir deney bu. Um, i̇lk yarıda bu belgeselin künyesinden bahsetmemiştim. E, yönetmeni Marisa Miller e, Wolfson Senaryoda kendisine ait. E, yapım e, Kind Green Planet e, Frank Mataska Demetrius Bagley e, Müzik Dave e, Fishoff Oyuncularda da yine yönetmen var. Marisa Miller Wolfson ve diğer kişiler var. Film ya da belgesel diyeyim. 77 dakikalık bir belgesel. Filmdeki üç kişi Brian, Tesla ve Alan artık etraflarına diğer canlılara yapılan muameleyi anlatmaya başlıyorlar filmin sonlarına doğru belgeselin sonlarına doğru çünkü artık hayvanlara hayvan çiftliklerinde nasıl bir üretim olduğunu görüyorlar bitki bazlı beslenmeyi öğreniyorlar Dolayısıyla bunları da savunur, bitki bazlı beslenmeyi de savunur kıvama geliyorlar. Etobur kuzenler, bitkisel bazlı beslenmeyi şüpheli sayan üvey babalar, yemek dolu kahvaltı büfesiyle dolu aile tatilleri tabi biraz sarsıntıya uğramaya başlıyor. Belgeselin sonunda 6 hafta boyunca vegan beslenen bu kişilerin, diğer canlılara ve hayvansal ürünlere yaklaşımının nasıl değiştiğine biz de tanık oluyoruz. Hatta um, Alan var. Alan'ın iki çocuğu vardı 8-10 yaşlarında. Onların da nasıl değiştiğine tanık oluyoruz. E, vegan diyete başlamadan önce gittikleri doktoru tekrar ziyaret ediyorlar. E, projenin sonuna doğru. Tekrar kolesterol, kilo, kan değerlerine bakılıyor. 3 kişi de sonuçlar, oranlar farklı olsa da hepsi kilo vermiş oluyor. Kötü kolesterolleri düşüyor ve kendilerini daha e, enerji çok hissettiklerinden bahsediyorlar üçü de vejeteryan oluyor hatta Alan vegan oluyor Alan'ın bir çocuğu da vejeteryan oluyor Diğer Brian ve Tesla vejeteryan ama mostly vegan diyorlar. Daha çok vegan diyorlar. Öyle bir hale geliyorlar. Belgesel kısmen e, sosyolojik e, kısmen fen bilgisi dersi ve kısmen de macera gibi. Filmde şunu da görüyoruz. Bu farklı bir deneyi paylaşan üç kişi arkadaş oluyorlar. Nihayetinde daha temiz, daha yeşil bir dünya, bir ısırık alırken kendi yollarını keşfeden bu üç kişinin hikayesi, arkadaşlığa dönüşen hikayesi komedi tadında anlatılıyor. Ee, VEGICATED hem ruhu hem de duyuyu harekete geçiren eğlenceli bir film tavsiye ederim ee, Film net bilgiler ve bağlantılarla e, insanlığın dünya ve yaşam üzerindeki etkisini çok güzel e, gösteriyor e, İnsanın e, kendi hayatından görebileceği pek çok sahnede var A işte bunu ben de yaşıyorum veya etrafımda evet bunlar var diyebilirsiniz. Filmde bir de örnek rol model kişiler de var. Mesela China Study'nin ekibi Colin ve Tom'un çığır açan China Study kitabını biliyorsunuzdur. Bitki bazlı beslenmenin gücünün yatsınamaz bir kanıtı, ayrıca değişen medikal sistem ve hastaların bitkiye artan ilgilerini ve bundan nasıl faydalanabileceğini gösteren güncel bilgileri de içeren bir çalışma, bir kitap. E, educated çok ilham verici bir etkiye sahip film. E, film başkalarının sorumluluğunun yanı sıra kendi sorumluluklarımızı da hatırlatıyor. Bu belgeselden bahsetmişken 16 Eylül'de vizyona girecek yine vegan bir belgesel olan Game Changer'ı tekrar hatırlatayım. Daha önceki programlarda bahsetmiştim. Izninizle tekrar hatırlatmak istiyorum. Game Changers, hayvansal protein efsanesini yerle bir eden bir film. Filmin ön gösterimi yapıldı ve dediğim gibi 16 Eylül'de vizyona giriyor. Filmin yönetmenlerinden biri, akademi ödülü sahibi Louis... Psi Hoyos. Kendisi 2009 yılında Kova adlı belgeseli de yönetmişti. Japonya'da Yunuslar'ın dramını anlatan içler acısı bir filmdi. Ee, Game Changers'ın diğer yönetmeni, yapımcısı yine Akademi Ödülü sahibi James Cameron. Kendisini Titanic ve Avatar e, filmlerinden tanıyoruz. Yani etkili isimler var. Filmde Arnold Schwarzenegger'i görüyoruz daha çok tanıdığı için fragmanda biraz öne çıkmış ama yine de özel ve seçilmiş kuvvetlere iten ödüllü James Wilkes'i takip ediyor çoğunlukla film. James Wilkes vegan bir sporcu karma dövüş sanatları yapıyor. Ultimate Fighter'ın da galibi, ee, geleneksel dövüş sanatları bilen James'in, Tekvando'da siyah ve Jujitsu'da kahverengi kuşağı var. Ee, bu eğitmenliklerinin yanı sıra İngiliz Savaş Derneği'nde öğretim görevlisi. Ee, James ayrıca çeşitli silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinde de nitelikli eğitmen olarak görev alıyor. E, fakat 2011'de bir sakatlık geçirmiş ve daha az eğitim vermeye başlamış. Beslenme için ise daha fazla zamanı olmuş. Bu sakatlık sürecinde e, ve beslenme ile e, daha çok ilgilendiği zamanlarda et ve süt ürünlerinden uzaklaşmaya başlamış. Ee, başlangıçta et ve süt ürünlerinden uzaklaşma sebebi sağlık ve atletik performans gibi nedenler olsa da zamanla etik ve çevre boyutuyla da ilgilenmeye başlamış. Ee, bir de et ve süt ürünlerini kesince gücünün arttığını da hissetmiş. Ee, artık daha fazla koşabiliyor veya daha fazla ağırlık kaldırabiliyor. Enerjisi artıyor tabi. James protein efsanesinin tam anlamıyla saçmalık olduğunu ve proteini e, bitki bazlı yiyeceklerden bol miktarda aldığını söylüyor. E, James'in kahvaltısı genellikle yulaf ezmesi, keten tohumu ve yaban mersini. Diğer favori yiyecekleri e, siyah e, fasulye, kinoa bir salata, nohut, e, kırmızı şarap sirkesi, sebze ve körlü e, mercimek. Ee, bu sebze bazlı beslenmeden önce takıntılı bir şekilde yağsız hindi yiyip duruyormuş bir de yanında ham pirinç ve brokoli ee, şimdi yedikleri daha çeşitli ee, insanlar bir de bu tür beslenmenin daha pahalı olabileceğini düşünüyor aslında daha ucuz karşılaştırdığınız zaman ee, bitki bazlı beslenmek James'in kendisini daha iyi hissetmesini daha fazla oksijen e, mukavemet ve dayanıklılık e, göstermesini sağlamış. Bu da daha iyi performans anlamına geliyor tabi. Bitki bazı gıdalar doğal olarak antioksidanlarla yüklü. Bu da sporcuların daha çabuk toparlanmasını ve performanslarının artmasını sağlıyor. Dolayısıyla birinin iyi bir atlet olma gibi bir hedefi varsa beslenmeye dikkat etmek zorunda. Bu da daha çok bitki temelli olmalı.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 Badi yapıyordu. Ancak son zamanlarda hayvansal ürünlerden e, uzaklaşmasıyla gündeme geldi. Bu konuda epey bir deneyim ve bilgisi de var. Filmde diğer güç bazlı sporcular, olimpiyatçılar, e, özel kuvvetlerin takım üyeleri ve doktorlar da var. E, film insanın e, fiziksel zindeliğini ve beslenme ihtiyaçları hakkındaki gerçeği araştırırken Bunları böyle filtresiz ve hızlı bir ritimle anlatıyor. Sayısız araştırmalar var. Dünyanın önde gelen sağlık uzmanlarından bazıları, özellikle zararlı fabrika çiftlik ortamlarında üretilen hayvansal ürünlerin insan sağlığına nasıl zararlı olduğunu açıklıyorlar. Yoğun olarak et ve süt ürünleriyle beslenenlerde. Ee, obezite, diyabet, e, kalp rahatsızlığı ve bazı kanser türleri gözlemleniyor. Ee, bitki bazlı ve vegan diyetler ise tersini gösterebiliyor, daha az risk taşıyorlar. Ee, bunların hepsi net ve gerçek bilgi veren belgeseller çok da ilham veriyorlar. İzlemenizi takip etmenizi tercih ediyorum ama sonuçta tabii karar e, sizin.